İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? İyiyim acı yıvat. Ee, geç kalacağım dedin ama yetiştin. Ya trafik vardı ondan korktum da öyle söyledim birader. <gülüyor> İdare et Karagöz'üm. Üçüncü köprü imdadımıza yetişince bu sorunlar kalmayacak efendim. Evet üçüncü köprü. Hele bir isim koyalım da bu köprünün olur inşallah. Sen vatandaştan gelen isimleri biliyor musun peki? One Minute Köprüsü benim favori ismim. <gülüyor> evet evet benim de. En az üç olsun köprüsü de fena değil Karagöz'ün. Bu en az üç çocuk. Bundan dolayı evet işte. Daha da geçmem köprüsü var bir de. Bu da güzelmiş. Ya teğet geçin köprüsü? Eee, tuttum bunu da. Müstahak köprüsüne ne diyeceksin? Allah müstahaklarını versin diyeceğim efendim. Yeni bir köprü yapılmasın diyenler ise koydukları isim yük. Hadi ya sırat köprüsü de var efendim. Ha, gerçekten aynı zamanda maneviyatın kuvvetlenmesine yardımcı olan bir isim. Öyle boğaz dışı olsun diyor bir kısımda. Boğazın dışında olduğu için herhalde. Evet evet en kuzeyde dışarıya doğru ya onda. Açılım köprüsü de olabilirmiş. Tabii bu açılım birlik ve bütünlüğü sağladığı için iyi bir hatırlatma. Gereken tepkilerin verilmediğini düşünenler de hak etmiş köprüsü demişler. Desene her kesimden bir ses çıkmış. Öyle fuzülü köprüsü deyip şairimize... ...hem de başka şeylere gönderme yapanlar da yok değil yani. Ha, Köprülü Binali Paşa Köprüsü olsun diyenler de var. Onlar da köprünün güzergahını ilk kez açıklayan... ...Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım için diyorlar efendim. Anladım. <gülüyor> Aa bak bir de RT Köprüsü de var. Teklifler arasında bu da. Yeni yapılan tramvaylara RT adı verildi ya... ...Yalova'ya çalışan feribotların adı da RT oldu... Üçüncü köprünün neden olmasın deniliyor Olsun bakalım Garip Poyraz Köprüsü de Garipçe ile Poyraz Köyü arasında yapılacağı için Söylenen bir isimmiş Diğer isimler de biraz daha ağır isimler Mevlana Adnan Menderes Karavat Karavat? Kara gözle hacıvatın birleşimi Karası benden Vat'ı senden ha, Bizden diyorsun yani Biraz kravat gibi oldu sanki Bence beni başa alalım Hacı Göz olsun filan bu da acı Göz gibi oldu. E, kravattan iyidir efendim. Kravat en azından işe yarayan bir şeydir. Hacı'nın H'sinin atıldığını da ilk senden duydum efendim. Sen A'yı hemen şutladın ama. Aman bak şimdi ben seninle uğraşamayacağım Kara Gözüm. Ben bayılıyordum uğraşmaya. Neyse neyse. Geldik efendim bugün de sohbetin sonuna. Her ne kadar efendim... Ya dur dur. Ortak bir yol bulalım. E, yok yok. Seninle ortaklığın büyüğüne de küçüğüne de yokum efendim. Bak o zaman. E... Sürçülü insan ettik e, ya bak hele. Şşt. kası, K'sı, Hacıvat'ın H'sı. Karagöz'ümün R'sı, Hacıvat'ın cısı Şşt kime diyorum? Ya bak dinlemiyorsun ama. Efendim hoşçakalın.